95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin e, ve destekçimiz Nuran Enbiya'ına <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ömer Madra'da gelmek üzere. Herhalde geldi. Geldim. Evet. <gülüyor> Günaydın Ömer abi. Selam. Evet, e, bugün e, programa e, COVID'le başlayacağım. E, çünkü enteresan bir şekilde hani COVID salgınının Bu altıncı dalga oldu galiba değil mi? Ee, evet. Saymayı unuttuk. Altıncı dalganın e, bayağı yükseldiği bir noktadayız Türkiye'de. E, fakat ilginç olarak bundan önceki beş dalgadan farklı olarak yokmuş gibi, tamamen yokmuş gibi davranıyoruz bu sefer. E, Türkiye'deki sayılar bile doğru düzgün belli değil. En son e, haftalık, geçen haftaki sayıların 50 binin, haftalık vaka sayısının 50 binin üzerinde olduğu açıklandı fakat e, sahadan aldığımız bilgiler hem kendi çevremizde duyduklarımız hem de hastanelerdeki arkadaşlardan falan aldığımız bilgilere göre ııı e, vaka sayıları çok çok fazla çok yaygınlaşmış durumda Türkiye'nin e, Türkiye'de yeterince test yapılmadığı için e, artık hani belirtisi olanlara da test yapılmadığı için e, anladığım kadarıyla ııı e, vaka sayıları çok düşük çıkıyor ııı. E, o yüzden karşılaştırma olsun diye üç ülke baktım hani 400 gün test yapan ve vakası sayıları güvenilir olabilecek 4-3 ülke Fransa son e, sayı 206 bin e, bir günlük vaka sayısından bahsediyoruz e, İtalya 132 bin bunlar son e, ön, dünkü e, rakamlar Almanya 147 bin Yani şu anda vaka sayıları 150 bin'i geçmiş ülkeler var. Türkiye'de günlük vaka sayısı hala 10.000'in 10 altında gibi görünüyor. Ama muhtemelen Türkiye'de herhalde 100.000 bin civarında olsa gerek. Yani nasıl bir orantılama yapacağımızı ben de bilmiyorum ama hani 10 binin altında olmadığı kesin. Şu anda test yapılmadığı için. O yüzden hani şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Evet eskisi kadar ölümcül olmadığı görüyoruz şu anda salgının. Ama mesela yine Avrupa'daki ölüm sayılarının da arttığını görüyoruz. Hala Almanya'da günde yüzden fazla, İtalya'da en son sayıya bakıyorum. Günde 94 civarında mesela. Fransa'da 75'in üzerinde ölüm var. Türkiye'deki ölüm sayıları da düşük görünüyor ama teşhis edilmediği için de düşük görülüyor olabilir. Dolayısıyla özellikle risk grubundakilerin kendilerini koruması, çevresindekileri koruması, eğer çevrenizde risk grubunda olan kişiler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi bozuk olanlar ya da bağışıklık sistemi bozan ilaç kullananlar, kortizon gibi mesela, lütfen kendilerini korusunlar ve yakınlarınızı koruyun. Kapalı yerlerde mutlaka maske takmaya devam edin diye bir uyarı ile bugün başlayalım istedim. Evet son derece yerinde yani bizim bu konuları takip ettiğimiz e, e, gerek Selim Badur olsun gerek Osman Elbek ve Kayı Pala olsun aynı şeyleri aynı konulardaki uyarıları e, haftalardır hatta aylardır e, veriyorlar ve maalesef senin dedi, dediğin doğrultuda da e, olumsuz gelişmeler beş beşe büyük bir e, yani şeffaflık karşıtı bir durum var hiçbir şeyden haberdar olunamıyor bu da Yani demokrasi içinde son derece ciddi bir yani insan sağlığı ve demokratik rejimin sağlığı açısından da son derece. Evet haber alma noktam. hakkı, evet. haber alma hakkımız elimizden alınıyor sayılar verilmeyerek ama burada bence haber alma hakkından ya da şeffaflıktan falan öte bir durum var. Bir hükümet politikası bu. Şu anda hükümet bir şekilde. E, Ben bu kararın hani doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından verildiğini düşünüyorum açıkçası, yani Sağlık Bakanlığı değil. E doğrudan Doğruya e bundan sonra salgının hani artık daha hafif geçiyor e diye karar verdiler. E diğer bazı ülkelerde olduğu gibi. Dolayısıyla hafif geçtiği için daha az ölüme neden olduğu için. Artık bunu hani diğer e, enfeksiyon hastalıklarını nasıl üst solunum hastalıklarını nasıl açıklamıyorsak bunu da açıklamayacağız. Herhangi bir şey yapmayacağız kararı aldılar ve e, vaka sayıları son 3 haftadır falan çok ciddi bir artışa geçti. 2 haftadır daha da büyük bir artışa geçtiği halde e, ben özellikle her gün bakıyorum e, Sağlık Bakanı'nın tweetine Twitter adresine hiçbir şey söylemiyor bu konuda. E, özellikle söylemiyorlar. Bu Tabii kabul edilebilir bir politika değil. Yanlış bir politika. Yani en azından insanların kendilerini korumalarını söyleyebilirsiniz. Hani e, kapatma yapılmayabilir ya da başka bir önleme almak istemiyor olabilirsiniz. Ama en azından insanları uyarabilirsiniz. Çünkü toplumda sanki devlet maske takmayın dedi gibi bir şey dolaşıyor şu anda. Yani o yüzden kimse maske takmıyor. Böyle enteresan bir hale getirdiler işi. Evet ee, yani abi, hatta bir taksi şoförüyle bir gerçek bir konuşma oldu geçen ay geçen haftalarda diyeyim, e, maske niye takmadığını sorduğumuzda da e, yasak değil mi zaten dedi evet ben de bunu duydum ee, bir e, Taksik, bir hekim yani maske hata var dedi ya evet evet bir hekimin tweetinde dün gördüm Twitter'da yazmış bir hastasına maske takmasını söylemiş. O da maske yasaklanmadı mı diye sormuş hastası. Bu <gülüyor> çok ilginç. <gülüyor> ya. ben zaten yaşamış biri olarak, sanık <gülüyor> olarak söylüyorum yani. <gülüyor> yani maske takmaya gerek yok demek maske takmak yasaklandı olarak anlaşıldı yani. Evet öyle anlaşılıyor. <gülüyor> espri mi yapıyordu bilmiyorum taksi şoförü ama böyleydi yani. Bence, bence espri değil. Böyle ilginç bir şey var. Zaten hani maske karşıtlığı diye de ilginç bir durum da var. Evet. Yani COVID'den bahsetmek bile yasaklanabilir yakında. Yani öyle bir e, ilginç bir psikolojide insanlar. Bir tür inkar psikolojisi devam ediyor işte. Yani iklim krizinde de gördüğümüz inkar psikolojisinin e, bir devamıyla karşı karşıyayız. Evet haberlere bir bakacak olursak Yeşil Gazete'nin dün yayınlanan e, bir özel haberi var. Cansu Acar'ın özel haberi. Onunla başlayalım bugün. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Arıklı köyünde maden teknik arama kurumu e, maden arama sondaj çalışmalarına başlamış. Bu Arıklı köyü e, küçük kuyuyla e, yani Ayvacı bağlı küçük kuyuyla Asos arasındaki alanda oluyor. Burada e, toplam e, beş ya da altı köyü e, Nusratlı, Arıklı, Ahmetçe, Sazlı, Kozlu, Hüseyin Fakı, Kırca ve Büyükusun köylerini etkileyen 3.444 hektarlık bir alanda sıkı durun uranyum sondajı yapılmaya başlamış. Uranyum ve toryum. Yani e, hani altın madenlerini falan da geçtik artık. E, artık uranyum ve toryum e, sondajı yapmaya başladılar. Kazda Doğal ve Kültürel Varlıkların Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan e, anlatmış. E, fotoğrafları da var. Sondaj yapılan yerlere gidip ruhsat görmek istemişler. Ruhsatı göstermemiş çalışanlar. Bir e, bilgilendirme toplantısı yapmışlar köylüleri bilgilendirmek için ve Arıklı Dayanışması adında bir grup kurmuşlar ve e, dilekçe vereceklermiş e, suç duyurusunda herhalde bulunacaklar ve diyor ki Süheyla Doğan daha önce Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Söken'in Kısırköy'ünde uranyum arama ve işletmesi yapılan yerlerde E, yüksek radyasyon değerleri ölçüldüğünü ve yörük halkın kansere yakalandığını duyuyoruz. Biz de kanser olmak ve ölmek istemiyoruz e, demişler. Gerçekten çok e, tuhaf. Yani ne yapacaksınız buradan toryum çıkarıp o da ayrı bir e, soru tabii. Evet yani bu ayrıca da sadece tek bir küçük bölgeyle de ilgili ve sınırlı değil yani resmen. Kazda Do Doğal ve Kültürel varlıkları Koruma Derneği'nin çağrısında, işte Küçükkuyu'da, Aybacık'ta, Kaz Dağları'nda e, ama Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, Söken'in Kısır Köyü'nde de uranyum arama ve işletmesi yapan yerlerde yüksek e, radyasyon değerleri ölçüldüğünü de hatırlatıyorlar ve çok e, bütün körfezin etkileneceğini söylüyorlar çünkü 3500 hektara yakın bir ruhsat alanından bahsediliyor. Ve pek çok köyler, yani Nusratlı, Arıklı, Ahmetçe, Sazlı, Kozlu, şeyin evet. Kırca ve Büyük Rusun. Sekiz... Yani, yani bu evet. uranyum madeni açılırsa e, olacak şey belli. işte e, Amerika'daki ve Avustralya'daki yerlilerin yaşadığı yerlerde açılan madenleri e, veya Afrika'daki madenleri falan hatırlayın. Ee, Pınar Demircan'da da Ork'tan ve Yeşil Gazete'den şey e, demiş bir ton uranyum elde etmek için bin ton bazen on bin ton cevher çıkarılması gerekiyor. yani düşük tenörlüyse e, dolayısıyla e, yani binlerce ton orada cüruf bırakılacak eğer böyle bir madencilik yapılırsa ki kaz dağlarından bahsediyoruz yani, yani aa, en hassas yani, ve en değerli evet. biri bu açılardan yani evet. Evet, bu, e, burada yeni bir mücadele başlıyor. Onu haber vermiş oldum. İkincisi, ikinci haber siz açık gazetede de konuştunuz ama e, ben de bir kısa değinmek istiyorum. Bu metan haberi. E, evet. Yani metanla ilgili yapılan araştırma hani ders kitaplarını değiştirecek nitelikte bir araştırma bence. Çok önemli. Yani neden e, atmosferdeki metan, bir gazı olan metanın e, atmosferdeki düzeyi böyle dalgalanır? Yani çok karbondioksit gibi düz bir şekilde artmaz. Neden son yıllarda çok hızlı artıyor diye araştırmaya başlamışlar. Hatta pandemi sonrasında hani ekonomik faaliyetlerin azalmasından dolayı biraz düşmesi de beklendiği halde tam tersine fırlamış. Ve bununla ilgili çok ilginç bir sonuca varmış araştırmacılar. Diyorlar ki yani metan salımının özellikle insan kaynaklı işte ağırlıklı olarak sığır e, çiftliklerinden ve fosil yakıt ııı e, çıkarılan işte petrol ve doğalgaz kuyularından ya da boru hatlarından yayılıyor %60'ı e, şeyin metan emisyonlarını %40'ı da özellikle sulak alanlardaki işte çürümeden falan kaynaklanıyor e, fakat bu şu anki artışın e, bir nedeni bu sulak alanlarda ısınmaya bağlı olarak ve arktikteki e, kuzey Kutbu çevresindeki tundralardaki erimeye bağlı olarak e, artış olmuş olabilir diyorlar ama bir neden de atmosferde metanın Ee, işte şey olması bir kimyasal reaksiyona girip metanın evet. temizlenmesine neden olan kimyasal reaksiyonun bozulması bu son derece enteresan. Hani tıpkı okyanuslar asitleştiği için yeterince karbondioksit ememiyor gibi ve bu, bu nedenle karbondioksit ilikiminin artması gibi e, orman yangınları nedeniyle atmosfere salınan karbon monoksit bu sefer Bu hidroksil radikalleriyle tepkimeye giriyormuş, o da metan gibi ve çok fazla karbon monoksit olduğunda metana yetecek kadar hidroksil radikali kalmadığı için herhalde metanın temizlenmesi düşüyormuş. Dolayısıyla metan atmosferde normalden daha normalde 10 sene falan kalır, normalden daha uzun kalmaya başlıyor. Son derece tuhaf bir durum aslında bu. Bütün bir atmosfer kimyasını bozmuş durumdayız yani iklim değişikliğiyle. Evet yani bu bu konularda e, oldukça önemli araştırmalar peş peşe e, yayınlanıyor. Yani bu da e, bayağı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli araştırma kuruluşlarından birisi işte NOAA diye kısaltılan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'nin açıklamasında da 1900 milyardan 1900 parçayı geçmiş ki bu e, endüstri çağ dönemindeki seviyelerin üç katına yakın yani görülmemiş bir çöküşün işareti e, bu bu konudaki haberler birbirini peşi sıra e, birbirini kovalıyor yani Tom Dispatch adlı sitede uzun yıllardan beri takip ettiğimiz internet e, mecrasında Tom Engelhardt son derece e, çarpıcı bir makale yayınlamış yani cehennemde hayat diye gerçek anlamda söylüyorum diye de parantez açmış. Yani cehennem diye bir metafor değil ya. Yani. Metafor değil diyor. Ve hakikaten inanılmaz rakamlar ve şeyler veriyor. Veriler bütün yalnız Amerika'dan değil, dünyanın dört bir tarafında. <gülüyor> bu işin sonuna gelindiğini gösteren şeyler ve üstelik de mesela gene bu sabah Greta Thunberg'in Twitter hesabından da bahsettiği bir şey var Avrupa o topluluğu da karar verecek bugün metan sürdürülebilir diyecekler mesela böyle bir karar çıkması, o, o, çıkması mı bekleniyor reddedilmesi mi bekleniyor acaba? E, belli değil belli değil ben ben hala umutlu taraftayım reddedilebilir diyenler de var evet e, evet ama e, yani söylüyoruz sayılırsa da de bu işin orada da mülkler de aynı zamanda hem mülkler hem, hem gazı evet ikisi birden bu bulunmuş Thunberg. bir de e, bugün e, son derece ilginç bir yazı daha var yeni e, tamamını okuma fırsatı bile bulamadım ama George Monbiot Guardian'ın köşe yazarı aktivist ve yazar Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek mahkemesi iklimi iklimimizi yok etme konusunda yardımcı kararlar alıyor ama çok daha küçük ve bizim ülkeye yakın bir karar benim için son damla oldu bardağı taşıran yani yani e, Birleşik Krallık'ta iklim değişikliği konusunda hükümetin çalışmalarının şok edici bir e, yenilgi oldu Boris Johnson hükümetinden. İklim hedeflerine ulaşması imkansız gibi görünüyor diye bir haber çıkmış. O kadar. Ama, hı, e, ya Amerika? Evet. <gülüyor> Yani Amerika'da alınan karar, e, ya yani İngiltere tamam ama Amerika'da Biden'a e, bağlanan umutlar da epey bir e, herhalde gitti, değil mi? Ben çok yakından takip edemedim ama e, siz daha yakından takip edebilirsiniz. Hem, hem Meksika gölgesinde yeni e, petrol aramalarına izin veriyor e, ve Alaska'da da, da. Evet. Alaska'da hem de bir de e, Biden'a e, bir gol olacak şekilde. E, şey değil mi anayasa mahkemesi evet ee, evet yüksek mahkeme diyorlar işte yüce mahkeme falan evet o evet. kara işte zaten e, George Bombio da diyor ki bu dünyanın sonunu getirme, getirmeye yardımcı olan bir karardı yüksek mahkeme ama bizdeki çok daha küçük bir şey ama e, yani şeyleri nehirlerini açık mülağım haline getirdi 20 yıldan beri diyor Şimdi de doğru doğru şeyi bir yerde yaptı Lahir Forshir'de fakat e, şey izin vermeyi ekolojik çöküşün devam etmesine yol açan iz, ya, temizleme izni vermemiş hükümet mesela. Yani bu artık diyor sonunu getiriyor diyor. Yani dünyadaki şeyin özet olarak söyleyecek olursak Mambion'un şey demokrasiyle plutokrasi, zenginler, zümre egemenliği arasındaki tam bu noktada artık gezegen için oyun sonu budur diye bir yazı kalem almış. Önemli yani. Yani bu şeyin hem kürtajla ilgili verdiği karar yüksek mahkemenin hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndüm ben hemen hem de en son işte Çevre Koruma Ajansı'nın bu konudaki yetkisini yani emisyonların ee, azaltılmasına evet, yönelik yetkisini elimden alması kararı yani bütün her şeyi tersine çevirmeye sanırım başlıyor. Yani Amerika'nın o Biden'ın ilan ettiği %55'lik emisyon azaltma hedefi falan imkansız hale gelebilir. Bir de bunun üzerine galiba... Iki, i̇ki yıl sonraki seçimlerde e, Biden tekrar seçilmesi ihtimali de düşmeye başladı değil mi? Bir de yeniden Trump'tan, beten, Trump'tan beter birilerinin gelmesi ihtimali bahsediyorsunuz herhalde. Evet DeSantis, i̇şte Florida valisi hem e, kürtaj konusunda hem maske düşmanlığı konusunda biraz önce sözünü ettiğimiz. yani dünyada, İklim ne e, diyor? İklim için ne diyor? İlim için tamamen yani tamamen kömür ve şeyden yana bir adam Florida'da. Yani işin sonu demektir. Trump'tan bile beter yani. Evet, <gülüyor> böyle kötü, kötü, kötü haberler üst üste bir müzik arası verelim. Ondan sonra biraz Almanya'nın enerji E, Politikaları ile ilgili birkaç haber okudum. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Tamam. Müzik arasından sonra çok ilginç şeyler var çünkü yani Almanya'da yeşillerin koalisyon ortağı olmasından sonra ve bu Ukrayna meselesiyle beraber de çok ilginç şeyler e, oluyor. Biraz onlara bakacağız ama önce Johnny e, James Deion'un e, 80. yaş günü e, 10 Temmuz aslında birkaç gün sonra. Hard Rock ve Heavy Metal tarihinin en önemli sesi herhalde kendisi Rainbow, Black Sabbath, Dio gibi e, gruplardan tanıyoruz. E, Ron James Dio'nun şimdi Rainbow'dan, bu gibi eklemorlu olan grubundan e, meşhur bir e, parçasını dinleyeceğiz. E, 2010'da hayatını kaybetmişti Ron James Dio. E, Temple of the King. Evet. Rainbow'dan dinledik. Temple of the King, Ron James Dion'un 80. doğum günüydü. Birkaç dakikamız var. Almanya'dan sadece başlıklarına bakmak bile çok ilginç. Almanya'da yeşillerin de orta aldığı hükümet ilginç kararlar alıyor ve alamıyor. Mesela bir tanesi 2035'te bütün benzinli ve mazotlu araçları E, yasaklama kararı ne, kararı ile ilgili bir evet, e, araştırma yapılmış, e, yapılmış. ve araşt evet ama araştırmaya göre Alman halkının yüzde 58'i buna karşı olduğunu hmm. e, söylüyor ve uzun vadede de yüzde 75'i e, benzinli ve mazotlu araçlardan çıkışa karşı dolayısıyla bu kararları Alamıyorlar. Bir başka alamadıkları karar e, Avrupa'da otoyollarda hız sınırı olmayan tek ülke Almanya ve Yeşiller ben bildim biledi 30 senedir hız sınırı koymaya çalışır. Her e, seçim döneminde bunu söylerler, her koalisyonda gündeme getirirler. Yine yapamamışlar çünkü bu seferde hem başbakan Scholz hem de e, özellikle de işte liberallerin e, finans bakanı maliye bakanı Christian Lindner Kesin bir dille karşı çıkmışlar bu yani nasıl bir ruh halidir bu anlamıyorum. Yani Alman halkı için otoyollarda hız sınırı koymak bir özgürlüğe saldırı olarak anlaşılıyor. Evet. Halbuki bu bir, bir basit bir hız sınırı koymak hem ciddi bir şekilde yakıt tüketimini azaltacak hem de emisyonları azaltacak bir şey ama bu kararı bir türlü veremiyorlar. Yani yeşillerin olduğu hükümet de bunu verememiş. Bir başka şey... Ben burada ufacık bir parantez Hadi. için izinle. Yani bu hız sınırın konamaması uçurumun kenarına doğru giden insanlığın hız sınırına... Gaza daha fazla basması gibi bir şey anlamadım. değil mi? Evet. Kesinlikle. <gülüyor> bir başka şey, Alman hükümeti küçük HES'lere bizde de çok tartışma nedeni olan, doğayı tarif eden... Küçük eslere verilen e, desteği kesmiş. Bu da yeşillerin <gülüyor> politikası. E, fakat e, büyük bir e, işte bu sefer HES sanayicileri e, hükümete büyük tepki göstermişler. İşte temiz enerji engel oluyorsunuz diye e, işte karbonsuz iklim planlarına falan. Halbuki Almanya'da bunların iklim değişikliğine olan katkısı çok düşükmüş. E, şey küçük eslerin ama e, yani. Kimseye yaranamıyorlar. Ee, onu gösteren bir başka şey. Ki küçük esler mesela Türkiye'de de benzer bir durumda herhalde e, çevrecilerin e, ekoloji hareketinin en büyük şeylerinden bir tanesi küçük eslerin verdiği zararlar ama e, Almanya'da bunlara karşı bir hükümet kararı büyük tepiklere neden oluyor. E, ve bu arada ama e, 2022 yılı içerisinde e, Almanya'da Ee, bu da çok büyük bir başarı aslında. Ee, elektrik üretiminin e, %49'u yeni enerjiden e, kaynaklanmış. İlk 6 ayda. Ee, bu müthiş bir şey. yani Çünkü e, bizden farklı olarak baraj yok Almanya'da. Hani Türkiye'de de %40'ın üzerine çıktığında çok büyük olay oluyor. Ama onun önemli bir bölümü barajlar aslında. Almanya'da büyük ölçüde rüzgar ve güneş, biraz da biyogaz. Ee, sadece rüzgarın payı e, %21'e çıkmış. Yani e, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı %21 e, şeyinde güneş panellerinde %10-12 arasında e, çok önemli bir e, şey bu. Fakat yine buna bağlı çok ilginç bir başka haber daha var. E, şey çok arttığı için e, rüzgar kurulumları çok arttığı için Almanya'da rüzgar ne denir onlara işte kanat e, pervane kanatlarını evet. üreten fabrikalar bu kadar yüksek talebe e, Almanya'daki şartlarda karşılık veremeyecekleri için fabrikalarını kapatıp son fabrikada kapanmış ve Hindistan'a taşınmış. <gülüyor> 600 kişi <gülüyor> çok enteresan değil mi? Yani yenilenebilir enerjiye talep arttığı için e, buradaki İşte ücretlerle ve buradaki maliyetlerle başa çıkmamız mümkün değil çok üzgünüz ama fabrikayı Hindistan'a taşıyoruz deyip son fabrika Nordex'in fabrikası da kapanmış ve 600 kişi işsiz kalmış çok acayip yani e, zaten hani özellikle güneşle ilgili bütün üretim Çin'in elindeyken e, burada da hani Alman firmaları da Almanya'dan kaçıyor e, enteresan bir durum. Peki, evet, herhalde yani engel Hart'ın şeyi de bu zaten başlığı cehennemde hayat gerçek anlamda diyor gerçekten yani anlaşılmaz gelişmeler birbirini kovalıyor ama hani Almanya'ya Özellikle bu politikaların nasıl uygulandığı ve ne gibi zorluk zorluklarla karşılandığı açısından bir laboratuvar gibi yakından bakmak gerekiyor bundan sonraki programlarda da bakın takip etmeye devam edelim Evet gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın